Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz emir kipi. Türkçe'de emir kipi zaman kavramı taşımayan bir dileği, isteği ya da gerekliliği bildiren kiplerden biridir. Emir kipinin diğerlerinden farklı özellikleri vardır. Diğer kiplerde kişi ekinden başka bir de kip eki görev alır. Emir kipinde ise emir ve kişi ifade eden ayrı ayrı ekler yoktur. Her iki anlamda iç içe geçmiş durumdadır. Emir kipinin çekimi şöyledir. Birinci tekil kişi, ben vereyim. İkinci tekil kişi, sen ver. Üçüncü tekil kişi, o versin. Birinci çoğul kişi, biz verelim. İkinci çoğul kişi, siz verin, siz veriniz. Üçüncü çoğul kişi, onlar versinler. Emir kipi, birinci kişilerde istek kipiyle karışmış durumdadır. Geleyim, gelelim gibi. Emir kipinin sorusu da şöyledir. Senin kitabını alıp okuyayım mı? Al, oku ama geri getirmeyi sakın unutma. Peki, bu akşam birlikte tiyatroya gidelim mi? Gidelim ama işlerim çok yoğun. Bana biraz yardım et. Şimdi, misafirlikle ilgili aşağıdaki konuşmayı emir eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Misafir. Bugün, işten sonra markete uğra. Bir şeyler al. Evde kahvaltılık hiçbir şey kalmadı. Tamam, sen de fırından ekmek almayı unutma. Eve geç kalma. Akşama misafirler gelecek. Kimler gelecek? Ablamlar... Ve komşuları gelecek. Gelirken manava uğra, biraz da meyve al. Tamam canım, alırım. Sen de bir tatlı yap. Hangi tatlıdan yapayım? Sütlü tatlılardan yap. Fazla ağır olmasın. Çayın yanına da meyveli kek hazırlayayım. Eniştem keki çok seviyor. Çocuklara söyle, akşam bir yere gitmesinler. Hep birlikte olalım. Oğlan arkadaşlarıyla basketbol maçına gidecek. Baban emretti de. Bu sefer de gitmesin. Teyzesi ve eniştesi her geldiğinde onu soruyor. Bu çocuk niye hiç bizimle oturmuyor diyorlar. Bunu oğlumuza anlat. Tamam tamam. Ben onunla erkenden konuşurum. O da arkadaşına zamanında haber versin. Bu akşam da maça gitmesinler. Kızın zaten haberi var teyzesinin geleceğinden. Ayrıca bana kek yaparken yardım da edecek. Hanım, bırak bu sefer de keki kızımız yapsın. Öğrensin bu işleri. Tamam ama akşam kekten şikayet etmek yok. O yaptıktan sonra hiç kimse şikayet etmez, merak etme. Ayrıca benim kızım işini iyi yapar. Keki de çok iyi yapacağına inanıyorum. İnşallah. Artık genç kız oldu. Elinden de birçok iş geliyor. Hem okuyup hem de ev işlerini öğrenmesi iyi oldu. Birçok genç kız okuyorum diye evde hiçbir şey yapmıyor. Bütün yük annelerinin üzerinde. E hanım benim kızım dediğime bakma. Ne de olsa anasının kızı. Ee boşuna dememişler. Anasına bak kızını al. Kenarına bak bezini al diye. Kapı önü sohbeti de epey uzadı bey. Akşama geç kalma. Hadi. İyi günler. İyi günler hanım. Aşağıdaki metni de emir eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Tarçınlı Kek Dün akşam babamı markete uğramaya ikna edemediğim için... Evdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Annemin klasik 7 yumurtalı kek tarifini biraz değiştirip tarçınlı kek pişirdim. Bir de Mariana Hanım'ın Osmanlı Mutfağı kitabının 105. sayfasındaki Vertica tarifini yaptım. Vertica aslında Osmanlıların kanepeye verdiği isimmiş. İşe geç kalınca resimlerini çekmeyi unuttum. Artık. Akşama kalırlarsa yarın siteye yerleştiririm. Allah'tan dünkü kurabiyelerin resmini sabahtan çekmiştim. Akşam şirkettekilere ikram edince çok hoşlandıkları için bir tane bile kalmadı. Siz de yapmak istiyorsanız işte tarifim. Büyükçe bir kaba yedi yumurta kırın. Altı fincan şeker koyun. Yedi fincan un ekleyin. 2-3 fincan sıvı yağ dökün. İçine bir paket kabartma tozu karıştırın. Bir tatlı kaşığı toz tarçın ve bir çay bardağı dövülmüş cevizi unutmayın. Yumurta, şeker, yağ, tarçın ve cevizi iyice karıştırın. Üzerine unu ekleyip bir iki defa daha karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ekleyin. Yavaşça karıştırın. Sıvı yağla yağlanmış kek kalıbına dökün. 175 derecede pişirin. Pişip pişmediğini anlamak için ben bıçak kullandım. Bazıları kürdan kullanıyorlarmış. Bu tarifte tarçın ve ceviz yerine limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Türkçe öğreniyorum.